Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Radyoyu Kapatma Hakkı İyi bir açıkladığımız olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman zaman Doğrusu, kapatabiliyorum. Yani bazı programlar ilginç çekmiyor ama asıl sanıyorum açık radyo, açık radyo yapan özelliğinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, benim kapa, kapattığım bir programın dinleyicisi olduğunu biliyorum. Yani işte benim programımda kapatanlar olduğunu biliyorum ama dinleyicisi olduğunu biliyorum. Örneğin bu zengin, bu çok seslilik, çok renkli, herhalde açık radyonun en önemli özelliği olsa gerekir. Yazan ve sunan <gülüyor> Beysun Gökçin. Evet Açık Radyo 94.9 saat 10.06 ve biz Açık Radyo'da Maharşenli var demiştik. Dokuzuncusu bu şenliklerin. Ve son üç güne girmiş durumdayız. Ben ufak bir liste okuyayım size. Denizde bugün desteklerini esirgemeyip verenler <gülüyor> telefonla arayarak ya da Açık Radyo adresinden destek verenler internet üzerinden 12 kişilik bir listemiz var Canol Soybay Deniz Altınay Cem Kırdar Veysel Özdemir Işıl Baysan Serim Onur Serim Ecmel Ayral Zeynep Özsoy Nuray Gündez <gülüyor> Törenihoğlu Boratav Frango Karaoğlan ve Merih Akal Çok teşekkür ederiz. Bereketli, güzel bir başlangıç olabilir. Bahri Belen'le beraberiz şimdi de. Hoş geldiniz Bahri Bey. Bahri Belen'i programlarından da hatırlayacaklar olacaktır muhakkak. Hukukçu, avukat, pek çok özel olarak da birlikte hukuksal maceramızda, hukuki maceramızda oldu ayrıca onu belki dinleyiciler bilmiyorlardır konuşabiliriz. Bugünlerde ifşaat zamanı da geldi mesela korsan radyo, gemi üzerinden korsan <gülüyor> radyo kurup yayıncılık yapma projemizi Osman Kavala ifşa etti. Daha önce de Şahin Alpay da bir kere bahsedip kahkaha atmıştı. Siz böyle şeyler yapıyordunuz diye. Bizim de çeşitli mahkemelerde avukatlığımızı yapmıştınız. Düşünce özgürlük davalarına katıldığımız zaman hoş geldiniz Bahri Bey. Hoş bulduk. Epey uzun zamandan beri de destekçisiniz. Evet. Hem dinleyici hem programcı hem destekçi. İşte açık radyoda biz e, adaletin bu mu dünya? ...programını kestiğimizden beri... ...Türkiye'de adalette kalmadı. Evet, adaletin Programa... o dünyaydı değil mi adı? <gülüyor> Programa devam etseydik... ...hiç böyle... ...sıkıntılar yaşamayacaktık herhalde. E hemen başlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Programı başlatalım. E, açık Radyo... ...tabii... ...Korsan yayıncılık da yapabilir. Korsan... E, ...gazete de çıkarabilir... Ama tabii korsan e, radyoculuğu da ve gazeteciliği de kapatma imkanları var. Yine e, şeyler gazete kapatmalar başladı. Evet. Ya şimdi onu konuşuyorduk ve biraz daha konuşmanın da e, <gülüyor> e, zamanıdır. Yani bir yandan baya mücadele çok ciddi bir mücadele ikimizin de içinde <gülüyor> olduğu. yani Hem kurum olarak Açık Radyo'nun da hem de sizin yıllardan beri sürdürdüğünüz mücadelelerin sonucu genişletilen bir özgürlük alanı var. Ve bir bakıyorsunuz sonra da işte özgür gündemin bir anda böyle geleceğe matuf olarak kapatılması gibi bin yıllık geleceğe geri dönüş şeyleri de insanı bocalatıyor ve üzüyor doğrusu. Evet işte yani Açık Radyo'nun belki de önemi burada. E, açık radyo Türkiye gibi bir toplumda dünyanın bütün renklerini, bütün seslerini bütün hatta titreşimlerini açık e, olmak gereğini hep vurguladık ilk günden itibaren e, bu olmadığı zaman demokrasi olmuyor, bu olmadığı zaman özgürlükler olmuyor özgürlükler olmadığı zaman güvenli bir toplum olmuyor e, kişi güvenliğinin <gülüyor> sağlandığı bir toplum olmuyor. Demek ki e, alabildiğine dünyanın bütün renklerine, seslerine, titreşimlerine açık olmak lazım. Yargının e, anayasayla ve yasalarla getirdiği e, bir adım ileri düzenlemeleri uygulaması lazım. Yani yargı yasalarda değişiklik yapmak, anayasada değişiklik yapmak yetmiyor. Yargının da bunu uygulaması lazım, hayatı geçirmesi lazım. Ee, gerçekten e, işte bir yapılan bir araştırmaya göre yargı kişilerin haklarını ve özgürlüklerini güvence alacak bir adalet e, kurma amacından öte, işte bu ülkenin güvenliğini, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için genelde çaba sarf ediyor. E böyle olunca da hukuk ve adalet kalmıyor. Oysa bu ülkenin güvenliğini sağlayacak, dış güvenliğini sağlayacak bir ordu var. İç güvenliğini sağlayacak polis var ve diğer güvenlik birimleri var, jandarma var. Yargının da e, gerek Avrupa Birliği süreci diyerek gerekse dünyanın geldiği bu e, milat itibariyle e, yapılan Düzenlemeleri anayasada, işte yasalarda, yönetmeliklerde, hatta uluslararası sözleşmelerde yapılan düzenlemeleri uygulaması lazım ki e, o şeylerde, kitaplarda, kağıtlarda yazılı olan şey bir de insanın hayatına, toplumun evet. hayatına geçsin. Evet, bunun zorlu bir <gülüyor> mücadele, hiç bitmeyen, tükenmeyen bir mücadele olduğunu da görüyoruz. Bunu konuşmaya devam edelim Bahri Bey ama e, öncelikle bir Sezar ya Evora çalıyoruz şimdi sizin isteğiniz istekleriniz arasında Sadac Özdem Gurbet çalıyorduk Osmanlı kavala ile bu da bir çeşit e, Gurbet şarkısı Özlem Sadac e, onu çalmadan önce de lütfen sesinizden bir telefon destekçilere ihtiyacımız var her zaman olduğu gibi en yoğun çağrılarda da bu sıralarda bulunuyoruz telefon numaramızı verirseniz lütfen telefon numaramız 212-343-4141 eğer Türkiye'de bütün renklere bütün seslere bütün titreşimlere açık bir toplum özlemindeyseniz Açık radyoya destek veriniz. Det sen att av sig en klart Quem mostrava es caminho lös Quem mostrava es caminho lös Es caminho passant om er Quem mostrava es caminho lös es caminho lös Es caminho Saudar, saudar, desse minha terra, sem a mim cláudia. Saudar, saudar, saudar, minha terra, sem a mim Se si vou escrever, muito escrever, se si vou esquecer, muito esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever muita escrever, se vou esquecer muita esquecer, até dia que vou voltar. Sodá, sodá, sodá, des minha terra seminclau. Sodá. Sådant, sådant, dess är sin i klau. Söder, Söder, Söder, Disney TV, Söder, Söder... Cesaria Evora'dan Söder <gülüyor> adlı parçeyi dinleyerek devam ettik. Açık radyodayız. Cabo Verdi'nin bu Yanık şarkısından sonra... Ee, tekrar Bahri Belen'le konukluğumuz, Bahri Belen konuğumuz ama aynı zamanda kendisi programcımız, dostumuz ve sosyal mücadeleler küçük kişisel sosyal mücadeleler tarihimizde de epey gerilere kadar geri götürebileceğimiz bir yolculuğumuz da var siz epeydir sosyal davalarla da Kamusal bir avukatlık da yapıyorsunuz Aynı zamanda Biraz ondan da bahsedelim isterseniz Valla <gülüyor> 78 yılında e, İstanbul'da da daha evvel e, Türkiye'nin değişik yerlerinde Sıkı yönetimi ilan olmuştu biliyorsunuz 78 yılında da İstanbul'da da sıkı yönetimi ilan oldu Ve ardından da askeri mahkemeler Kuruldu İstanbul'da 86'da sıkı yönetimi kaldırıldı. <gülüyor> ve kaldırılan sıkıyönetimden sonra devam eden bu e, sıkıyönetim yargılamaları davaları da Diyarbakır'a gönderildi. Biz de o zaman diyorduk ki, eh oh artık <gülüyor> e, sıkıyönetim mahkemeleri kaldırıldı. Olağanüstü yargılar bitiyor. İşte bir süre sonra da Diyarbakır'da kalkacak. İşte bu önemli bir şeydir bu ülke açısından, demokrasi açısından ve bu davalara giren bazı avukatlar da yani biraz bir avuç diyebiliriz. Bir avuç avukat da eh bayağı avukat gibi avukatlık yapacak. <gülüyor> evet ama ayrı bir ama, tür oluşturdunuz değil mi? Birkaç avukat olacak. Evet, evet. ama sonra işte arkasından e, Diyarbakır ve işte o bölgede e, olağanüstü hal ilanı olağanüstü hal yargılamaları, devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu. Hemen sıkıntı mahkemelerinin hemen arkasından boşluk bırakmadan devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu. İşte orada askeri yargıçlarla da hiç hukukçu olmayan. E, bu devlet güvenlik mahkemeleriyle işte yapılan mücadeleler sonucunda ufak değişiklikler oldu. İşte, e, nihayet özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kuruldu. E, bu özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin Sadece suda evet, evet. getirdik arkadaşlar. Evet. Özel yetkili ağa mahkemelerinin aslında devlet güvenlik mahkemelerinden çok büyük bir farkı yok. Ee, bir tek hiç hukukçuluk e, şeysi olmayan eğitimi olmayan deneyimi olmayan subay üyeler kalktı. Ee, yasal düzenlemede bir değişiklik yok ve parlamentoda bulunan bütün e, maalesef e, partiler de bu yasanın çıkmasına e, karşı çıkmadılar. Şimdi de bu özel yetkili ağır ceza mahkemeleri devam ediyor. Şimdi şeyden bahsettiniz yani 78'de kurulan e, sıkı yönetim 86'ya kadar sürdü bir kez. 8 evet. yıldan fazla <gülüyor> insan şimdi Bir basit bir şeymiş gibi görüyor ama 8 yıldan fazla süren bir sıkı yönetim halinin adeta normal kabul edildiği feci bir durum var. Onun üstüne bir de devlet, devlet güvenlik mahkemeleri, mahkemeleri. arkasında özel yetkili ağır ceza mahkemeleri evet, devam yani. ediyor çok e bu, zorlu bir durum e yani. bu, bu şimdi bir ülkenin tarihi e ondan evet. evvel 12 Mart var e orada 12 Mart arkasında kurulan sükümetim mahkemeleri var i̇şte 12 Mart darbesini <gülüyor> hatırlayan da pek kimse kalmadı Ama işte 27 Mayıs darbesi var, 27 Mayıs darbesinin arkasından kurulan yasada mahkemeleri var. Yani Türkiye'de hep bir olağanüstü rejim, olağanüstü mahkemeler, olağanüstü yargılamalar devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Yani bu olağanüstü mahkemeler devam ediyor ve bunların devam ettiği bir ülkede ben doğrusu ne normal bir avukatlık yapabileceğimizi düşünüyorum şu anda ne de demokrasi açısından ciddi bir mesafe kat edileceğini umudumu artık çok taşımıyorum. Ne tekim işte yine olağanüstü mahkemelerde Kürtlerin diyelim. KCK'ların diyelim veya Öcalan'ın avukatlığını yapan avukatlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı gibi bir operasyon yapıldı. Avukatlar tutuklu. Evet tutuklu şimdi 40 küsur avukat tutuklu. Bu Bu bir şeydir yani geleceği belli olmayan karanlık bir duraktır bu. Çünkü bir ülkede yani Türkiye olur İran olur Sovyetler Birliği olur. İşte Brezilya olur, Amerika olur, Londra olur. <gülüyor> Burada eğer kişilerin haklarını ve özgürlüklerini, bu hakları mülkiyet hakkı olabilir, işte alacak hakkı olabilir, düşünce özgürlüğü olur. Bunları savunan insanları gözaltına alırsanız, tutuklarsanız, yargılarsanız sadece gözaltına almak ve yargılamak değil, dava açmak bile bir tehdittir. Ve bu tehdit aslında avukatlık mesleğinin cübbesine yapılan bir tehdit değildir. Doğrudan hakkın özüne yapılan bir tehdittir. Bu çok çok tehlikeli, çok bir önemli tablo. bir mesele, hayati önem taşıyan bir mesele. <gülüyor> Buradan da belki şeyi de söylememiz lazım. Bu düşünce özgürlük davalarında siz ta şeyden beri yani 70'lerin Evet 76'lardan. 70'lerin ortalarından bu yana bu tarz kamusal davalara gidiyorsunuz. Evet. Yani DISK'in davalarını da izlediniz. Evet DISK'in davaları çıkan değişik gazetelerdeki yazılarla ilgili e, gazetecilerin davaları bu hiç bitmedi. E, ve bugün de devam ediyor. Yani e, o zaman da e, politika gazetesinden tutun e, işte yeni gündem de i̇şte bilmem Rojavallat'tan tutun işte benzeri dergilerin e, aleyhinde açılan davalara hep girdik. 78 tabi e, sık yönetim mahkemelerine taşınmasıdır bu davaların. Evet. E, bu, bu davalar özgürlükle ilgili davalar düşünceyi açıklayan insanlarla yazan insanlarla ilgili muhalif insanlarla ilgili davalar hep devam ediyor. Evet yani <gülüyor> çok avukatlık dünyanın en kolay işlerinden biri hiçbir yerde değil herhalde ama özellikle de şeyde doğrusu Türkiye gibi ülkelerde bir yaşama sevincini de öldürecek bir hal alabiliyor doğrusu. Yani siz çeşitli bir destekçi dinleyicimiz Avukatım ben ama sadece avukatım hukukçu diyemiyorum bu şartlar altında demişti Altuğ Güzeldere. Çünkü bu hukuk hangi hukuk meselesini ortaya koyuyor yani. E, fakat buna rağmen de işte tam da buna rağmen diyebileceğim bir şekilde de mücadele devam ediyor siz yani. Keskin, e, Disk'in davasından, devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun davasından, işte Barış Derneği davasına ile. Derneği. İşte o zaman legal olarak olarak kurulmuş bir Türkiye İşçi Partisi, o zaman legal olarak kurmuş bir Türkiye Sosyalist İşçi Partisi. Bunlar legal. Evet. örgütler bunların davaları, kurulmuş legal derneklerin davaları hep yargılandı bu insanlar. ...aylarca gözetim altında kaldılar... ...tutuklandılar... İşte ...hatta davaları bitmeyen... ...şeyler var... ...dosyalar var... Yani, ...davası herhalde tarihe geçerek... ...evet, evet, evet... ...bitmeyen şeyler var ve bunlar... ...bunlar bence tabii bir toplum için... ...hakikaten bu toplum ne durumda iyi... ...gözlemlemek isterseniz... ...bunlar şey belirleyici... ...turun sol kağıdı olan... ...olaylar bu siyasi yargılamalar... Evet şimdi bilim yolumuzda şeyde kesişti. Bir ara pek çok yerde ortak noktalar var ama bu düşünce özgürlük davaları diye 2000'e özgürlük 2000 e özgür yılında yasaklanan yayınların yayın biz de yayıncısıyız diye birçok çeşitli mesleklerden insanlar aydınlar ve başta, ya da siz, başta siz olmak üzere Evet, tamam. ve bugün ve bugün işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olan bazı sendikacı arkadaşlar Bunlar da yargılandı. Ben de mesela çok... Kendilerini umut... yargılattılar. Yargılattılar, doğru. Evet. Yargılattılar. Şimdi bu bunları yaşamış yani o zaman muhalefette olan bir siyasi partinin, bugün iktidarda olan bir partinin mensuplarının artık bu davalarla ilgili yeterince deneyi yaşamış, yeterince acı yaşamış olmaları ve bu davaların bitmesi için çok ciddi çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum ama bazen hep yine hayal kırıklığı. Bazen diyorum ki bari gelen yani git domates yetiştir, <gülüyor> buğday yetiştir. Bak <gülüyor> son çok so iyi bir şey. somut bir şey. Bak elinde ektin, diktin, suladın. Sonunda belli bir gün geldi, somut bir şey. Ama biz yıllardır hukuk, adalet, özgürlük Adil yargılanma hakkı diyoruz sonunda bir arpa boyu yol ilerlememişiz. O zaman yapma bunu bazen dediğim oluyor ama. Tam tam öyle olduğunu düşünmüyorum ama yani insan tabii e, sizinki <gülüyor> gibi böyle bir kulvarda işte hranting davasında avukatlarından birisiniz e, çok zorlu bir iş fakat işte galiba da Bugün çok daha iyi bazı yönleri de sık yönetimlerin devlet güvenlik mahkemelerinin en azından olmadığı ve mahkeme kararlarının da bizzat kararı veren yargıçlar tarafından bile eleştirildiği bir yere gelmişsek burada da bu mücadelenin çok önemli Tabii. bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani Chomsky hep söylüyor ben de hep tekrarlıyorum yani. Her gün bir kez daha mücadele başlıyoruz, Her sabah Başka türlü olmuyor çünkü yatıp 24 saat ben işimi yaptım mücadelemi verdim bitmiştir düzelmiştir şeyi olmuyor. Yani domatescilik ve patates yetiştiriciliğine geçmememizin nedenlerinden biri de evet bunlar böyle devam ettiği için halen avukatlığa devam etmelisin diye karar veriyoruz. Ve e, aldığımız en ufak mesafeyi çok önemsiyoruz. Yani onun için ben halen domates yetiştirmiyorum. <gülüyor> domates ve diğer şeyleri yetiştirmeyi küçümsemeyelim. Onları da yetiştirmek <gülüyor> çok gerekli <gülüyor> olabilecek yakında zaten. Fakat evet. son olarak bir şey söyleyeceğim. Ee, bu özgür gündemin kapatılması bir aylığına kapatılması davasında savcının bütün emsal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden getirilmiş emsal kararlarına rağmen şey demesi İşte biz bu terörle mücadeledir başka şeye benzemez. Ahim'den neyse şey cezası veririz şeklindeki konuşması beni hem dehşete düşürdü hem de sizin de savunman olarak bulunduğunuz bizim o meşhur 2000'deki düşünce özgürlük davasında Genel Kurmay Mahkemesi hakiminin bizim Adnan'ın bir müdahalesi sonunda şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Yani evet uluslararası hukuk usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası anlaşmalar antlaşmalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bağlayıcı ve önceliklidir deyince adına. E, hakim şey dedi yok o kadar da değil artık demişti onu aklıma getirdi kulaklarınızı çınlattım yani. <gülüyor> Şimdi tabi yani anayasanın e, 90. maddesinin son fıkrasında e, kafalardaki tereddüdü ortadan kaldıracak bir düzenleme getirdi kabul edilmiş usulüne göre yürürlüğe konulmuş. Uluslararası insan hakları sözleşmesi ki bu insan hakların hani birinci kuşak haklar olarak temel hak ve özgürlükleri olarak ikinci kuşak haklar ekonomik ve sosyal haklar hatta üçüncü kuşak haklar işte yani bazı sözleşmelerde olmasa bile barış hakkı insanca bir kirlenmemiş bir çevrede yaşama hakkı gibi bunların hepsiyle ilgili yapılmış sözleşmelerle iç hukuktaki kanunlar çelişirse... O sözleşmeler geçerli olacak diyen bir düzenleme var. Bu, bu çok önemli, bu bu yaşamsal. İşte, Hayır, bu, işte, evet. Buna rağmen bir savcı kalkıp da biz bunun bedelini öderiz, e, cezasını veririz diyorsa, bence o savcı orada kalmamalı. Evet, şimdi, evet. şimdi yani umut verici bir şeyler yine oldu. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu dedi ki. E, ...hakim ve savcıların yaptıkları bu yargılamalarda işte yargıtaydan da geçmiş ise e, bakacağız. Yani insan hakları sözleşmeleri ve o sözleşmelerin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin uluslararası yargı... ...mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına uygun onları dikkate alarak karar vermiş ise terfisinde e, bunu göze alacağız almamış ve Türkiye'nin mahkumiyetine neden olmuş ise burada iki ölçüye bakacağız diyor. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nda. Diyor ki eğer bu uygulama ve Türkiye'nin mahkumiyetine neden olan e, karar mevzuattan kaynaklanmışsa yani bir kanundan bir işte yönetmelikten kaynaklanmışsa ve yargıç bunu zorla zorunlu olarak uygulamışsa o zaman terfisini engellemeyeceğiz. Ama hakikaten bir takdirden kaynaklanmış ise o zaman terfisi konusunda bunu dikkate alacağız diyor. Ve genel olarak toplumda şikayet edilen yargı, ceza yargısı olduğu için ve ceza yargısında da takdir yani yargıcın vicdani kanaati önemli olduğu için bunu da çok önemli bir şey kabul ediyorum ama tam bu sırada bir savcının bunu evet. söylemesi yani parasını e, tazminatın parasını da o savcıdan kesmemiz gerekir iş, o zaman biz cebimizden ödememeli İşte bakın burada şöyle bir şey var geçenlerde Frantin ile ilgili devlet denetleme kurulunun raporunu almaya gittik bir avukat arkadaşımla Hakan ve Bakırcıoğlu ile beraber orada devlet denetleme kurulu başkanının söylediği bir Vardı. Ben dedim ki yani tam AKP'nin yani iktidarda olduğu döneminde AKP'nin polisinin Trabzon'daki polisinin ve jandarmasının ve İstanbul'daki polisinin bu adamı öldüreceğiz diye bağıra bağıra konuşan adamları önlememesinin nedeni nedir diye sordum da e, bana dedi ki bu bir yanlış paradigma bu paradigmayı değiştirmemiz lazım. İşte yargıç ve savcılarımızın çoğunluğundaki yanlış paradigmalardan biri de bu devleti ben koruyacağım düşüncesi devleti evet. ordu koruyacak polis koruyacak onlar da yasa ve hukuklar çerçevesinde koruyacak. koruyacak senin, evet. senin görevin insanı evet. ve insanın haklarını Toplumu korumak, e, korumak. Evet. ve adaleti sağlamak. Peki bir ara verelim bunu konuşmaya devam edeceğiz Bahri Belen ama dinleyicilerden destek hat bu bugünkü bu böyle bir konuşmayı dinlemeyi istiyorsa dinleyicilerimiz sürekli Bahri Bey'le bu meseleleri konuşalım. Bu gibi konuların hiç eksik olmaması için desteğinize ihtiyaç var. Telefon bir daha verirseniz Evet, e, sayın Açık Radyo dinleyicileri, eğer Açık Radyo'ya desteklerinizi iletmek istiyorsanız 0 212 343 41 41 hukuk için adalet için özgürlükler için toplum bir adım daha ileriye gitsin ve bunun için gözümüz kulağımız dünyanın bütün renklerine, seslerine, titreşimlerine açık olsun istiyorsanız ve açık radyonun açık kalmasını istiyorsanız 0 212 343 41 41'i lütfen arayınız. <Gülüyor>